Çatarsa dünyanın sabır taşları Dürülür defteri, zulümün bir bir Çatarsa dünyanın sabır taşları Dürülür defteri, zulümün bir, bir Elvan elvan çiçek, açar silahlar Bugün olmazsa yarın, bir gün mutlaka Elvan elvan çiçek, açar silahlar Bugün olmazsa yarın Bir gün mutlaka Bir ömür beklemek Kahır yüküdür Dala yürür Sekan Bir ömür beklemek Kahır yüküdür Dala kente yürür Sekan kımıldar Gönülden gönüle Bir sevda akar Bugün olmazsa yarın Bir gün mutlaka Gönülden gönüle bir sevda akar Bugün olmazsa yarım Bir gün mutlaka Türküler söylenir Cihad üstüne Sabah yakındır derim Gece üstüne Türküler söylenir Cihad üstüne Sabah yakındır derim Gece üstüne Dünya kıyama durur Silah sesine Bugün olmazsa yarım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 Ateş bekleyen Bugün olmazsa yarım Bir gün mutlaka Yüreğim bir bomba Ateş bekleyen Bugün olmazsa yarım Bir gün mutlaka Bir gün mutlaka